وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ <الْمُؤْمِنِين> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasûlullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim Allahu Teala Bakara suresi'nin 237 ayetinde bize Müslüman olarak kimliğimizi karakterimizi görünen şahsiyetimizi ortaya çıkaracak bir kural koyuyor aranızdaki iyiliği unutmayın buyuruyor bu ayeti Allah'ın sözü olarak dinleyelim ve üzerimize nasıl bir sonuç getirecekse o sonucuyla uygulamaya azmedelim. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajiim. Bismillahi fadl Sadakallahu'l-Azim Aranızdaki iyiliği unutmayın. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Müslümana söylüyor. Kafirlerin Kur'an'la alıp vereceği yok. Münafığın Kur'an'dan etkileneceği yok. Allah'a inanıyorum. Peygamberine inanıyorum. Kur'an kitabımdır ve ben cennete girmek istiyorum kim diyorsa ona Allah'ın emri وَلَا تَنْسَوُ الْفَوْبُلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki iyiliği unutmayın. Güzel anlarda da unutmayın. Aranız bozulunca da unutmayın. Yüz yüze durunca da unutmayın. Onun gıybetini yapacağın bir ortamda iken de unutmayın. Ola ta nesu'l fadl Aranızdaki iyiliği unutmayın. Emri veren Allah Celle geleceğiz. Tatlı bir hatıra hepimize asla unutamayacağımız bir ders oluşturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildiğiniz gibi müşriklerin bunaltması sonucu bir umut birileri iman eder diye taife gitmişti. Maalesef müşrikler o gün nasipleri olmadığı için cennetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmedikleri gibi taşlayıp kovma cüreti de gösterdi. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Zeyd ile beraber Mekke'ye geri döndü. Ama onu bir başka problem bekliyordu. O problem de şuydu. Müşrikler onlara karşı bir destek umuduyla Taif'e gittiğini öğrenmişler. Taif'ten her ne kadar başarılı bir sonuçla gelmedi ise de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi cezalandırmaya niyetliydiler. Yani madem bizi şikayete gittin, madem kendine yeni bir yerleşke bulmaya çalışıyorsun, bir daha Mekke'ye girmeyeceksin gibi bir tavır gösterdiler. Resmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye giremiyordu. Taif'ten taşlanarak kovulmuştu ortada kaldı yaklaşık bir 70 kilometrelik bir mesafede yani Mekke ile Taif arasındaki mesafede kaldı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gün müşrik olan El-Mut'im i̇bn Adiy isimli zat insanlık duygularını öne çıkarıp kalktı dedi ki Muhammed benim himayemdedir Muhammed ve yanındaki Zeyd Mekke'ye girebilirler Muhammed'e dokunan beni karşısında bulur dedi Böylece kimsenin sahiplenmediği ona iman eden müminlerin de zaten bir avuç ve zaten zayıf kudretsiz kimseler olduğu Mekke'de güçlü bir isim El-Mut'im İbn-i ben Muhammed'i savunuyorum dedi. Ama iman etmiyor. Mümin değil. Sadece insani duyguları, akrabalık hissi, hemşerilik hissi ne denirse Muhammed benim himayemdedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun himayesinde Mekke'ye girebildi. Elbette el Mut'im ibn Adi Olmasa da Allah onu başka bir sebeple Mekke'ye koyacaktı. Çünkü çok geçmeden de Mekke'den miraca çıkacaktı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kader belliydi. Ama Ali Mut'im İbni Adiy farklılık gösterdi. Kardeşlerim sonra Mut'im öldü. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz Medine'ye hicret etti. Bu olaydan Yaklaşık dört sene sonra Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle müminler arasındaydı. Ve Mekke'ye yaklaşık olarak 250 kilometre uzaktaydı. Orada 70'ten fazla müşrik esir olmuştu Bedir Savaşı'nda. Resulü veya rakamlar çok önemli değil, esirler vardı. Şimdi walet ansaul fadl beynekum iyilikleri unutmayın, aranızdaki iyilikleri unutmayın. Buyuran Allah'ın emrini dinlemiş peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakalım müşriklerin esirleri orada müşrik olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde elleri bağlı olarak bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlara dönüp göstererek onları El mutim ibn Adi şimdi sağ olsaydı benden de rica etseydi salıver bunları diye onun hatırı için bu leşleri salardım. Onun hatırı için bu leşleri salardı. Diyor. Peki bunu söylerken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neye binaen söylüyordu? Taif günü ona yaptığı iyiliği unutmadığı için söylüyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü Rabbi ona Bakara suresinde وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلِ بَيْنَكُمْ buyurmuştu. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Müslüman iyilik unutmaz insandır. Öbür Müslüman da iyiliğinin karşılığı kölelik beklemeyen Müslüman'dır. Herkes şahsiyetine sahip olur. Müslüman iyilik yapar, o iyiliğin karşılığını Allah'tan bekler. Öbür Müslüman da iyilik yapanın iyiliğini unutmaz. Ümmet-i Muhammed böyledir. Komşuluklarımız bu karakterde olursa Allah'ın razı olduğu komşuluk olur. Anne babaya karşı böyle davranabilirsek, onların analık, babalık iyiliklerini unutmazsak o zaman biz Allah'ın razı olduğu mümin oluruz. Arkadaşlar arasında yıllar geçse de İyilik unutulmuyorsa Allah için arkadaşlık var demektir. Öğretmenin bir kelime öğrettiği, Kur'an öğreten muallimin bir ayet öğrettiği iyilik, ölünceye kadar unutulmuyorsa İslamca bir tavır var demektir. Borç veren bir müminin dar bir zamanda o darlığı rahatlattığı için, o iyiliği yıllar sonra unutulmuyorsa Müslümanca bir hareket var demektir. Eşler, eşler birbirlerinin en heyecanlı günlerini, birbirlerine bedenlerini ikram ettikleri, birbirlerine düşüncelerini ikram ettikleri günleri unutmazlarsa o zaman Allah'ın razı olduğu bir yuvanın eşidirler. Nankörlük yapan o rızanın dışına kayacak, Vefalı olan iyiliğe nankörlük yapmayan da Allah'ın razı olduğu kul olacak. Kanun böyle. Zaten bu ayette eşler arasındaki konuları anlatan Bakara suresinin ayetlerinden biridir. En başta eşler olmak üzere وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ Birbirinize iyiliğinizi unutmayın, nankör olmayın iyiliklerinize buyurmuştur. Elbette bu iyilikleri unutmamak, her şeyin günlük gülistanlık olduğu zamanda zaten vardır. Maazallah, bir gün boşanma söz konusu olursa her şeye rağmen iyilikleri unutmamak mümince tavırdır. Arkadaşlık bir gün koparsa o her şeye rağmen iyi günlerin hatırasını korumak mümince bir tavırdır. Öğretmen küstü, darıldı. Her şeye rağmen iyilikleri, öğretmişliğini unutmamak bir tavırdır. Mü'minler, namaz kılın ey mü'minler! Ayetini dinledikleri gibi, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلِ beynekum Ayetini de dinler ve asla iyilik yapanın, velev ki Mekkeli bir müşrik olsun, iyiliğini unutmaz. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Kirf, fəin nızızkıra tan,